A'udhu billahi s-samii al-alimi min ash-shaytani r-rajim. Rabbim a'udhu bika min namazatish-shaytani. A'udhu bika الله yahudurun. Bismillahirrahmanirrahim. Emi ahsudūna nāsa alā mā min fadlīh. Faqad Bariklenafi elhamdülillahi rabbil bil hayy la bir ilim meclisinde toplayan Allah'ımıza hamd ve senalar olsun Allah teala azledleri benzerek bir fi ilmen bi ilim yoluna giren Allah'ın dinini öğrenmek için adım atanların Allah cennet yolunu Hasan eder. Sırrına sizi mazhar eylesin. Amin. Attığınız adımları da hicret add Allah Amin. Teala. Hicret. Çünkü din için Allah için adım atmak hicret. Bu mübarek ay Muharrem-i Şerif hicri yılbaşımız mübarek olsun. Allah Teala bu yeni yılımızı İslam'ın, Müslümanların yükselmesine vesile kılsın. Amin. Amin. Şimdi önümüze kitapları açtık. Konuşuyoruz. Konuşacağız inşallah efendim sizlerle ayetlerden hadislerden hasbihal edeceğiz onun için bu eserler geçmiş büyüklerimizin eserleri bin sene evvel yazılmış efendim hadis-i şeriflerle rivayetlerle dolu eserler ilim budur din budur dedikoduyla ile efendim onun bunun görüşü ile fikri ile din olmaz Din ancak ayete hadise dayanan olur. Biz sizi kaynaklarından İslamiyet'i anlatmaya çalışıyoruz. Hocanın birisi demiş ki vallahi size öyle bir vaaz edeceğim. 104 kitapta yerini bulamazsınız demiş. Yani öyle şeyler anlatacağım demiş. Gitmişler öbür hocaya demişler ki hoca efendi ne var? Bu hoca efendi dedi ki size öyle vaaz edeceğim arasanız 104 kitapta bulamazsınız demiş. Vallahi yalan söyleyecek demiş. Niye çünkü 104 kitapta yoksa demiş yalandır demiş ha, Dolayısıyla biz size vallahi öyle bir vaz edeceğiz ki hepsi kitaptan olacak Hiç kitapsız bir şey konuşmayacağız e Çünkü sizin de boş konuşmaları dinleme vaktiniz yok Ömürler kısıtlı Allah'ımıza gidiyoruz Kilukal dedikodu, o şöyle dedi bu böyle yaptı, şu şunu, şunu yedi, şu şunu, şunu aldı, şu şunu sattı. Bunlar bizim dünyamıza ahiretimize yarayacak şeyler değil ve güzel İslam'dan değil. Minhus İslam ilmeri terkumala yani. Kişinin güzel Müslüman olduğunun nişanı nedir? Dünyasına, ahiretine yaramayan şeyleri bırakmasıdır. Alâme tünharazüllâh Teâlâ'nın abdi, yani hadis şerifte Allah'ın bir kulundan yüz çevirdiğinin alameti nedir? Allah cümlemizi muhafaza etsin. Amin. Allah kimi kullarına ikbal etmiştir, yönelmiştir, teveccüh buyurur, feyiz yağdırır. Kimi kullarından da razı eder, yüz çevirir. Onlardan razı değildir. Peki Allah şimdi bizden razı mıdır, değil midir? Bunun da bir nişanı vardır. Bu da nedir? Yaptığımız iştir. Yaptığın işe bakarsın. Eğer film peşinde, dizi peşinde, magazin peşinde, haberler, yalanlar peşinde ömrünü geçiriyorsan, haram karı kız peşinde, şarkı türkü peşinde anla ki Allah senden razı değildir ve Allah senden yüz çevirmiştir. Ama sen abdesttesin, namazdasın, çoluk çocuğunun helal rızkı peşindesin, bu arada da İslam'ı yaşamaktasın veya böyle bir ilim meclisindesin, Allah için, din için gelmişsin, burada ayet-hadis dinlemektesin. Demek Allah'ımız bize yönelmiştir elhamdülillah. Allah bu yönelişini kesmesin fazla keremil. Allah cümlemize ikbal üzere son nefese kadar devam etmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi Afetler çok. Tabi siz bir doğal afetleri biliyorsunuz. İşte sel, yelsel vesaire. Bir de manevi afetler vardır. Bu manevi afetler, belalar, musibetler, maddi musibetlerden daha fenadır. Çünkü neden? Bir insanın evi yıkılsa, Allah cümlemizi muhafaza etsin. Bir insanın işi yansa, bir insanın dünyası yıkılsa, bunun zararı vardır. Allah cümlemizi korusun ama bu zarar, maddeyle sınırlıdır. Bedene gelen bir efendim yara, e, ruha dokunmaz. Ama ruha gelen bir zarar, Allah muhafaza her yere dokunur. İnsan zaten 20-30-40 senelik daha bir hayat vardır. Çoğumuzun önünde ortalama, kimimizin o kadar da yoktur. Şu hayat zarfında, manevi afetlere tutulursak, sonsuz hayatımız, ebedi ahiretimiz kayar. Bak şuranın yemesine inanıyorsunuz, içmesine inanıyorsunuz, gezmesine inanıyorsunuz, yemek için, içmek için çalışıyorsunuz, en az sekiz saat gayret ediyorsunuz ya da birileri çalışıyor siz yiyorsunuz, mesele değil belki babanız getiriyor ama illa bu hayatın idamesi için herkes bir gayrette ve çabadadır, kimse yataraktan, yan gelip yataraktan dünya faydalarından istifade edemez. E, dünyaya imanımız var, tabii ki iyi araba almak için para lazım. Ev almak için para lazım. Yemek almak için para lazım. Et bile alırken efendim ucuz et var. Güzel et var. Efendim Yok ithal olmayacak, yok temiz olacak, yok şey olacak. Hepsi bunların paraya taluk ediyor. Bunda kazanılması lazım. Bunun için de gayret veriyorsunuz. Allah helal hırzık kapılarını açsın cümlemize. Haramlardan şüphelerden muhafaza etsin. Ancak ahiretin yemesi yok mudur, içmesi yok mudur? Ahirette yurt temini lazım değil midir? Mesken lazım değil midir? Ağaç lazım değil midir? Gölge lazım değil midir? Dünyada ne lazımsa bir insana ne kadar ihtiyacı var görüyorsunuz. Bunların hepsi ahirette de lazımdır. Burada 40-50 senelik bir hayat orada sonsuz bir hayat vardır. Onun için doğal afetler bedenimize malımıza gelen afetler nasıl bize zarar veriyor? Manevi afetler daha büyük ziyan veriyor. Ebedi ahiretimizde bizi cennetten uzaklaştırıyor. Allah'ın gazabına hedef ediyor. Cehenneme maruz bırakıyor. Bunlar beladır. Bu hususta tabii çok yazılmış eserler var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu afetleri tek tek beyan etti. Kainatın efendisi geldiği insanlara ahlak öğretti. İnne ma bu'is'u li utemme mimme'l ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurdu. Ve o gelmeden evvel, İslam'dan evvel evvelce gelen kitapların, peygamberlerin öğretileri de tamamen ortadan kaybolmuştu. Fetret devri girmişti, araya kopukluk, kesiklik girmişti. En yakın peygamber İsa aleyhisselam şeriat sahibi olan zat ile bile arasında 600 sene var. Bu yıkım sürecince insanlar yine içkiler, kumarlar, zinalar, yalanlar, haramlara dönmüştü, batmıştı. Dünyada güven diye bir şey kalmamıştı. Yeniden geldi kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bize Kur'an getirdi. Bize hadis şerifler öğretti, bize ilimler öğretti. Efendim, böylece bizim ahlakımızı güzelleştirecek, bize dünya ahiret saadeti kazandıracak bir din getirdi. Şimdi bu gavurlar, bu dinsizler, bu kitapsızlar, Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edenler, bu melunler, bunlar, oturdukları dalı kesenler, rahmetelli alemin, alemlere rahmet olmuş, onun hürmetine şu anda yaşıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Levlak levlak levak levlek seni yaratmasaydım felekleri melekleri yaratmayacaktım Buyurulan zat. Olmasa var olmayacaktılar. Hayat sebepleri, varlık sebepleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ama kafildirler cahildirler. Kainat efendisinin karikatürünü yaparlar. Kainat efendisine sallallahu aleyhi sellem, hakaretler yaparlar ve şaire ve şaire bunu. Allah şerrlerinden muhafaza etsin. Allah hilelerini iptal etsin. Oyunlarını durdursun Allah Teala. Tabi planları var. Yapmak istedikleri planları var. O da nedir? İslam alemini kışkırtmaktır. Provokasyondur. Böylece milleti ne yapmak? Sokağa dökmektir. Sokağa döktükten sonra oraya buraya zarar verdirmektir. Bunu kendileri isterler. İstemiyor göründüklerine bakmayın. Niye bizim elçiliğimizi yakıyorsunuz? Niye şuraya yıkıyorsunuz diye üzülüyor gibi görünürler Halbuki provokasyonu yapanlar kendileridir. Milleti kıskırtanlar, kızdıranlar, sokağa dökenler, tahrik edenler hep Yahudi içindedir bu işi. Ondan sonra ne yaparlar? Vay sen sen terörist yetiştiriyorsun. Senin memleketindekiler kalktı benim yerimi yaktı diye oraya harp açarlar. Dolayısıyla savaş çıkartmak istedikleri bir ülkeye bundan iyi bir savaş sebebi bulamazlar. Oyunlara da gelmemek lazım. Allah Teala ve Tekeddes Hazretleri düşmanların oyunlarına gelmekten bizi muhafaza etsin. Dikkatli olalım. Oyunun perde arkasını devamlı düşünelim. Hiçbir şey göründüğü gibi değil, hiçbir haber konuşulduğu gibi değil. Mutlaka perde arkası vardır. O per perde arkasında da mutlaka siyoniz siyonizm vardır. Localar vardır, lobiler vardır. Onlar masa başında otururlar, planları kurarlar. Şurada şu şunu yapacak, şurada bu bunu yapacak. Bu şekilde milleti, Müslümanları, büyük yığınları efendim büyük olaylara sokarlar. Ama Allah Teala hilelerini bozmaya kadirdir inşallah. Ve mekeru ve Allah Onlar hile yaptıysa Allah da karşılığını çoktan hazırladı. Allah Teala'nı geçemezler. Celle şanuhu Celle cevla Kafirler sanmasınlar ki beni geçtiler. Beni geçecekler. Onların çok istihbarat teşkilatı vardır. Sihai vardır. Mossad'ı vardır. Ajanları vardır. Uydudan gözetimleri vardır doğan çocuğun gözünün rengine kadar görüyorlarmış mış mış mış sen burada onların ben fenlerini tekniklerini teknolojilerini reddediyorum manasında değildir bazı gerçekleri kabul etmek durumundayız ama şu bir gerçektir ki Allah Teala'nın istihbaratını geçemezler Allah Teala kadar gizlileri bilemezler Allah Teala adamın ne düşündüğünü biliyor bunlar da o teknolojiye henüz sahip Değiller. Adamın ağzından çıkanı okumaya uğraşıyorlar. veya da duyduk, e, duyduk çalışıyorlar. Onu zapt etmeye, kayıta almaya çalışıyorlar. Ama allah Teala adamın kendinin bilmediğini de biliyor. Mesela bir adam şu anda ne düşünüyor? Onu konuşmadıkça yanındaki kimse bilmiyor. Konuştuktan sonra yanındaki biliyor ama biraz uzaktaki duyamıyor, yine bilemiyor. Biraz uzaktaki bir cihaz vasıtasıyla duyarsa bilebilir. Tabi orada da ayrı bir şey var. Acaba konuştuğuyla düşündüğü Aynı mı meselesidir? Bazı da şaşırtmacıya konuşuyor değil mi efendim? Ankara'ya gideceğim derken İstanbul'a gideceğim diyor. Sen de duyuyorsun vay Ankara'ya gidecekmiş diyorsun. Onun doğru konuşup konuşmadığını da tahlil edecek bir cihaz yine <gülüyor> yoktur. allah Teala bu ne diyor? Doğru mu diyor? Niyeti nedir? Şu anda ne düşünüyor? Şu anda ne düşündüğünü kimse bilmiyor. Yanındaki de bilmiyor. Ha bir saat sonra ne düşünecek onu kendi de bilmiyor adamın. Mesela bu adama de, desen ki sen bir saat sonra ne düşüneceksin kardeşim şu karşımdaki kardeşime sorsam o kardeşim bir dakika sonra bile ne düşüneceğini bilemez çünkü bir dakika sonra aklına birden bir şey gelir. İndevu ya ale mussira gizliyi de biliyor ve akva daha gizliyi de biliyor. Gizli nedir kafanın içindeki. Daha gizli nedir henüz kafana gelmemiş bir dakika sonra gelecek. E böyle bir Allah'la baş edemezler. İnnehum la Bizi aciz bırakamazlar. Onun için biz Allah'a sığındık. Allah Habibini muhafaza eder. Ve lezîne uzûne Resûlallah <gülüyor> elehum azâbun Peygamber'e eziyet edenler sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret edenler dünyada da ahirette de bunlara can yakıcı azaplar vardır. Evet can yakıcı azaplar vardır. Evet. Dolayısıyla efendim kardeşlerim biz Uyanık olacağız, dinimize sahip olacağız. Kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dinin öğrettiği medeniyet sayesinde yiyenler, içenler, yaşayanlar bu Avrupalılar, Danimarkalılar, Norveçliler neyse. Bunların hepsinin ne vardı kültürleri? İslam gelmeden evvel bunlar ne haldeydi? Bunların papazları, cinlenenleri, büyülenenleri şeytan geldi içine, içine girdi diye yakıyorlardı. İnsanları diri diri yakan bir medeniyetti bunlar. Böyle canavardı bunlar. Tuvalet diye bir şey bilmiyorlardı. Ortaya yapıyorlardı. Hamam diye bir şey bilmiyorlardı. Yıkanma kültürü yoktu. Üzerlerine bir şeyler sürüyorlardı. Ve bunların efendim hesap bilgileri yoktu. Matematikleri yoktu. Cebirleri yoktu. Hiçbir şeyleri yoktu. Hatta işte Erbakan Hoca bunları anlatırdı daha seneler evvel. Rami ne diyor? Sıfırı bulan Müslümanlar diyor. Sıfırı bulan ne demektir yani? Viyana konuşmaları ve konuşmalarında. he tabii sıfırı bulmak sonsuz dünyayı bulmaktır yani. Çünkü adam gidiyor bir, iki, üç, dört, beş dokuzda kalıyor yani. On dedi mi bire dönüyor yani. Çünkü on sıfırlıdır yani. O sıfırı bulmadı mı ne onlar var ne yüzler var ne binler var ne milyonlar var hiçbir şey yok. Dönüyor geri bire yani. E bu adam nasıl ilerleyecek? E şimdi bu kadar süpermarketleri kurmuşlar. Dünya çapında efendim, bütün kasiyerleri başına oturtturmuşlar. Tıkır tıkır, tıkır tıkır hesaplar yapıyorlar, bilgisayarlarda hesaplar yapıyorlar. Bütün bunlar sıfıra dayalıdır. Dolayısıyla kendileri şimdi bir hak iddia diyorlar, patent istiyorlar, ne istiyorlar. Sırf sıfırın patentini ödemek aksalar Müslümanlara, kıyamete kadar çalışsalar ödeyemezler. Her şeylerini İslam'a borçludurlar. Bütün kültürlerini, bütün ilerlemelerini, bütün medeniyetleri ne varsa Endülüs Devleti, İspanya'da kurulan Endülüs İslam Devleti. Bu 600 sene hüküm sürmüş. Kurtubalar, Granadalar, bütün müfessirler, tefsirler oradan çıkmış. Kurtubi Hazretleri Kurtubalıdır. Granatı tefsirleri. Bütün o tefsirler şu anda elimizdedir. Yazıyoruz ya kaynak veriyoruz diyoruz. Kurtubi tefsiri bahsettiğimiz eserlerin sahipleri. Hep Endülüs İslam Devleti'nde yetişenler. E İbni Haldunler, İbni Rüştler. Bütün bunlar dehadır. Çığır açmış Efendim zeka sahipleridir. Bütün bunlar Endülüs İslam Devleti'nin yetiştirdiği büyük alimlerdir. Ya bu kafirler işte İspanyan işgaliyle Endülüs İslam Devleti'nin kaldırılmasıyla ne yapmışlardır? Ee, kitapları ele geçirmişlerdir. Müsteşrikler, İslami eserleri incelemişlerdir. Bütün oradaki teknikleri incelemiştir. Saati bilmiyorlar. O zaman Müslümanlar saati buluyor. Fransız kralına ilk saat hediye ediliyor... Saatin tıktığından uyuz oluyor... Sabaha kadar uyuyamıyor... Şeytan girmiş içine diye siniri bozuluyor... Daha saatin tıktığından... Sesinden şeytan girdi diye... Sarayı terk edecek manyak herif... Yani böyle bir cahil... Kültürsüz medeniyetsiz insanlar... Her şeylerini İslam'a borçlu olan insanlar... İslam peygamberini... Sallallahu aleyhi ve sellem... E tabi ki kafirden... Ne beklenmez... Vefa da beklenmez... İlim de beklenmez... Çünkü Allah'a inkar ediyor adam. Kendisini yaradan yediren içiren Allah'ın aleyhine konuşuyor. Bu adam tabi peygamberin de haline konuşuyor. Senin benim aleyhime de konuşuyor. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi bu kulların benim çok aleyhime dedikodu yapıyorlar. Bunların ağzını durdur dedi. E şimdi hocanın aleyhine konuşuyorlar. Hoca da üzülüyor. Ya niye benim aleyhime haber yapıyorlar? Benim aleyhime konuşuyorlar. Yalan katıyorlar. Bana iftira diyorlar. Hoca üzülüyor. E diyecek, ya Rabbi ne var? Bunların ağzını durdur. Bunların ağzına gem vur. Bunları sustur. Ha, Musa Aleyhisselam. E peygamberin haline konuşuyor. Hocaya ne olmuş? E peygamberin haline konuşuyor. Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbim bu benim ümmetimden ne çekiyorum? Bunlar benim aleyhime çok dedikodu çıkarıyor. Musa Aleyhisselam'a neler ettiler ya? Zina iftirası mı etmediler? Allah'ın peygamberine? He? Karun neler ettirdi? Evet. Mal, yedi dediler. Şair. Harun Aleyhisselam öldü geldi için öldürdü dediler katillikle bile itham ettiler bu Yahudiler durur mu peygamberlerine neler ettiler Musa Aleyhisselam dedi ya Rabbi bunlar benim aleime konuşuyor bunları durdur. dur Mevla dedi ki ya Musa benim bile aleyime konuşuyorlar da yine yediriyorum içiriyorum onları sana ne oluyor e Allah Teala sabırlıdır Allah Teala cehennemi kurmuştur ateşi tutuşturmuştur her şey yerini saatini bekliyor saatli bomba kurulmuştur Kıyamet kopmak üzeredir. Zaten ölenin kıyameti kopmuştur. Hakikaten efendi hazretlerimiz Allah başımızdan eksik etmesin. O mübarek zatın buyurduğu gibi ahiret kıyamet dirilmek olmasa şimdi olduğum yerde çatlardım diyor. Ama ahiret var ben rahat duruyorum diyor. Çünkü neden? Hakikaten bu din düşmanlığına, bu İslam düşmanlığına, peygamber saldırısına durulacak hal yoktur ama ahiret vardır kardeşlerim. Ahiret yakındır hak orada meydana çıkacaktır kafirler çok rezil olacaktır Allah hidayet etsin Allah ıslah etsin Allah iman nasip etsin yani onların da cehenneme girmesinden bizim bir karımız yoktur lanet ve beddua için gönderilmedim buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biz yine duacıyız biz yine kainatın efendisi kendisini eziyet edenlere de hep imana davet etmiştir canınız cehenneme çağırmıyorum sizi dine gavroolun geberinde dememiştir e kendisine ne kadar eziyet edenlere ne kadar afla muamele buyurduğu işte Mekke fethindeki tarihte görülmüştür. Tarihte de eşi görülmemiştir. Onun için biz bu dinin mensupları olarak inşallah İslam'ı yaşadıkça, yaşattıkça, tanıdıkça, tanıttıkça inşallah Resulullah'a gereken hizmeti yapmış olacağız. Tazımı yapmış olacağız, eziyet edenlere de gereken cevabı vermiş olacağız. Bu takdirde Allah da Resul de bizden razı olacak inşallah. Şimdi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği dinde efendim çok meseleler var ama ne dedim? Manevi afetlerin üzerinde çok durmuştur. Manevi afetler, hastalıklar, belalar. İmam bir Hazretleri Tarikat-ı Muhammediye'de bunları tek tek beyan etmiştir. Bu afetlerin en büyüklerinden biri olarak Hepimizin müptela olduğu, hepimizi saran bir bela olarak haset, kıskançlık konusunu işleyelim inşallah. Çünkü içimizde hiçbir kimse bu kıskançlıktan azade değildir. Hepimiz birilerini kıskanmaktayız. Ama bu kıskançlığımızın zararı bize ne kadar yansıyor? İslam'a göre haram hükmü nedir? Bunları konuşalım inşallah. Rabbimiz Tebih Teala cümlemizi sevmediği ahlaktan muhafaza etsin. Manevi hastalıklardan kalbimizi kurtarsın. Kalbin damarının tıkanması, kalbin efendim kapağının değişmesi, kalbin efendim yorulması, büyümesi sair hastalıkları vardır. Ama en büyük hastalıkları kalbin nedir? Allah'ım şirktir, imansızlıktır, münafıklıktır. Ondan sonra buzdur, nefrettir, hasettir, fesattır. Bunlar kalbin afetleridir. Şimdi hepimizin kalbinde ne kadar hastalıklar vardır? Kalbimiz teklediği zaman, sıkıştığı zaman hemen doktora gidiyoruz, anjiyolar çekiyoruz, Elektrolar işte efendim koşu bantlarında yürüyüp işte kalplerimizi tahalli ettiriyoruz. Bende de var şeker olduğundan kalbe baktırıyoruz senede bir kere. Efendim neden kalbimizde bir şey var mı? Rahatsız oluyoruz. Ama esas hastalığımız hangisidir? Kalbimiz çıfıt çarşısıdır. Kalbimizde Allah'tan başka her türlü dert ve sevgi mevcuttur. Ve bu büyük bir musibettir. Hele insanları kıskanmak kadar büyük bir hastalık ve maraz yoktur. Bu hastalık adamın zahiri kalbine de vurup, kalp çektesinden öldürecek derecede kin ve nefret açlığıyan bir hastalıktır. Zaten manevi hastalıkların mutlaka dışta da yan etkisi vardır. Mesela kız, kızgınlık, gazap. Bu kızgınlık denen sinirlenme ve öfke İslam'ın yasak ettiği şeylerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tağdab. vasiyet isteyene, nasihat isteyene kızma. Bir daha isteyene la kızma velek edeceğim cenneti söz veriyorum. Hiç kızma cenneti söz veriyorum. La teğzap demiştir. Hakikaten kızan insanın damarlarının nasıl şiştiğini yüzünün nasıl kızardığını sinirli bir insanın öfke anında kalbinin bir anda durup nasıl öldüğünü her gün haberlerde kızgınlık yüzünden meydana gelen olayları görmekten efendim, okumaktan vaktimiz geçti. Dolayısıyla demek ki manevi hastalıkları, hastalıkları mutlaka dışa da bedeni hastalıklara da yan tesiri vardır. İslam'ı yaşasak demek ki cennet hayatı dünyada yaşayacağız. Ama İslam'dan ne kadar ayrı durursak o kadar bunalımda kalacağız. Şimdi kıskançlıktan bahsediyoruz. Allah Teala azzetleri Yahudiler hakkında buyuruyor. Em yahsudun-nâsu 'alâ mâ âtâhumullâhu min fadlih. Allah fazlı kereminden insanlardan istediğine istediği makamı, mevkii, zenginliği, peygamberliği, veliliği, şehliği neyse İlmi, zekayı, hafızayı, güzelliği, maddi, manevi değerleri Allah kime verir? İstediğine verir. Kimsenin buna karışma hakkı var mı? Yok. Şimdi, Yahudiler ne dediler? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olunca buna çok bozuldular. Çünkü onlar son peygamberi kimden bekliyordular gelmesini? İsrail bekliyordular. Kimden Kimden geldi? İsmail oğullarından geldi. Yani Araplardan geldi. Şimdi o zamana kadar İbrahim Aleyhisselam nübüvvet ağacının köküdür. Ondan sonra gelen bütün peygamberler onun neslinden gelmiştir. Ancak İsmail Aleyhisselam da onun evladıdır. Fakat ondan bir tek Muhammed Mustafa gelmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, İshak Aleyhisselam'dan ise Yakub Aleyhisselam ondan da 12 oğlu biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam'ın 11 kardeşiyle beraber. Oradan gelen dallanmada 100 bin, 200 bin rivayetiyle çok büyük peygamberler gelmiştir. Ama İsmail Aleyhisselam'dan bir gelmiştir. Pir gelmiştir. Alemlere rahmet gelmiştir. Zaten İbrahim Aleyhisselam'ın da, Adem Aleyhisselam'ın da bütün enbiya'nın da yaratılış gayesi Muhammed Mustafa'nın gelmesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kıskanıyorlar. Niye o peygamberlik Araplara geldi? Niye Kainat Efendisi Araplardan geldi diye reddediyorlar, inkar ediyorlar. Hala şu anda o kıskançlıkları devam ediyor mu? Ediyor. Bugün İsrail'in bütün Arapların ortasında yer kurup Araplara saldırması sair Efendim bu kıskançlığın devamıdır. Yoksa ne yapmaları gerekirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeleri gerekirdi ve böylece bu ihtilafların hepsi kalkmış olacaktı. Ama iman etmediler. Niye? Kıskançlarından. Niye bizden gelmedi diye kıskandılar. E sizden gelene inandınız mı? Musa aleyhisselama neler ettiniz? İsa aleyhisselamı öldürmeye gelenler kimlerdi? İsa Aleyhisselam öldürülmedi. Dikkatinizi çekerim. Göğe kaldırıldı. Gökte diridir. Kıyamete yakın inecek. Ehli sünnet itikadı budur. Ama öldürmeye gelenler göğe kaldırılmasına sebep olanlar kimlerdi? 12 bin Yahudiydi. E sizden geldi işte. E bizden geldi ama bunun da diyor babası belli değil. Allah, e babası yok. Babası yok. E nasıl babası yok? diyor O zaman veledi zinadır diyor. Tövbe ya Allah. İsa Aleyhisselam'a da veledi zina diyenler yine Yahudilerdir. Ama şimdi nasıl oldu? İşte Hristiyanlarla birleştiler. Küfür tek millet olarak birleşti. Koca Hristiyan alemi deve gibi düşünüyorum onu. Yahudi de fare gibi ama devenin ipi farenin ağzındadır. Dolayısıyla bir deve bir farenin peşine gittiği zaman yüz deve de peşinden gider mi? Gider. Develerde de böyle bir şey vardır. Sürü kabiliyeti vardır. Önden giden nereye gidiyor bakmazlar. Gelmiş farenin yuvasının başına. ...oraya zorluyor girecek, durmuş onun önünde böyle... ...farende ipi çekmiş, çekmiş getirmiş oraya... ...yüz deve de gelmiş... lan ...bu önümüzdeki neyin peşinde, nerenin başında... ...onu da düşünen yok... ...işte böyle koca Hristiyan alemi... ...deve sürüsü gibi farenin peşinde... ...dünyayı... ...yani büyük bir felakete sürüklemek üzere... ...bu kadar savaşların sebebi oldular... ...işte Afganistan işgali bunun neticesidir... ...Irak işgali bunun neticesidir... ...şimdi İran'dan, Suriye ile harp çıkartma teşebbüsleri... ...bunun neticesidir... He bütün me mesele Büyük İsrail projesidir. Tabii ki Hristiyanlara da yutturmuşlar, uyutturmuşlar. Siz İsa gelmesini istemiyor musunuz? İstiyorsunuz. E Büyük İsrail kurulmadan gelmeyecek. Bize burayı kurdurun. İsa Aleyhisselam da gelsin. Başınızın üstüne yeri olsun demişlerdir. Bütün Amerika da buna inanmıştır. Bazı kiliseler buna inanmış. Yönetimler onların elinde. Şu anda diyorlar ki biz İsrail'e Büyük Devlet'i kurduralım. İsa Aleyhisselam da gelsin kurtulalım. Akla bak. Mantığa bak. Halbuki İsa Aleyhisselam inecektir. İndiğinde de İslam'dan gayri bütün dinleri ortadan kaldıracaktır. O zaman meydana çıkacak. Kimin ne olduğu fakat adamlar aldatılıyorlar. Bu kadar fende teknolojide ileridirler. Pire'nin anasını araştırıyorlar. Denizin dibini karıştırıyorlar. Merih'te Zuhal'e çıkmışlar. Hayat var mı yok mu karıştırıyorlar. Daha şurada din adına neye inanacaklarından haberleri yoktur. Bu kadar cahilliğe kim razı olur? Deveden başka. Yani aklı başında olan bir insan bu cahilliğe razı olur mu? Ben inanıyorum. Neye göre inanıyorum ya? Neye göre inanıyorum? Benim kaynağım nedir? Bunu sorgulamaz mı? Soruşturmaz mı? Şimdi Resulullah kıskanıyor olacak i̇şte kıskançlık. İnnel yahude kavmun husedun buyurdu Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudiler çok kıskanç bir millettir. Ve lem yahsudu'l 'alâ afdali <Sessizlik> min Müslümanları çok kıskanırlar ama üç şeyden fazla hiçbir şeyde kıskanmazlar. Bu üç şey nedir? Raddisselam, esselamu aleyküm dedikleri zaman peşinde ve aleykümüsselam demelerine çatlarlar. O zaman İslam geldiğinde Medine'nin etrafında Yahudi kabileleri vardı. Nadir Nadıroğulları. Bütün bunlar tabi Müslümanların çarşılarında, pazarlarında dolaşıyorlardı. Medine çarşılarında bunların esnafları vardı, komşuları vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlara bu selamı Allah verdi ya, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakatuh. Ve Aleyküm Esselam ve Rahmetullahi ve Berakatuh. E Yahudi'ye verilir mi bu? Verilmez. Bundan çatlıyorlar. Geliyorlar Resulullah'a selam verecekler. Esselamu Aleyküm diyorlar. Kıvırıyorlar lafı. Çünkü selam Allah'ın rahmeti esenlik demektir. Ama sam ölüm demektir. Geliyorlar Resulullah'a selam verecekler. diyorlar? Esselamu Aleyküm. O ne demek? Ölesin kahrolasın demek. Ama sorsan ne dedin lan? Sen gel bakayım buraya desen. Ya, de. Esselamu Aleyküm dedim. E sen kıvırttın herhalde. Kayıt da yok ki inceleyelim tabii. Yok ya siz yanlış anladınız falan. Ama bunu Allah'a yutturabilirler mi? Mevlana vurdun ve idâ câûke hayyevke bimâlem yuhayyike bihillâh. Ve yekûlûne fî enfusihim levlâyum haddibûnallâhu mânekûl. hasbuhum cehenneme yaslâbillâh. Sana geliyorlar diyor ben sana selam veriyorum diyor Allah onlar benim selamımı vermiyorlar selam aleyküm diyorlar ölüm senin üzerine olsun diyorlar Resulullah da ne cevap veriyor ve aleyküm sizin üzeriniz olsun diyor ve aleyküm selam demiyor ve aleyküm deyince ne oluyor ölüm size dönsün diyor ve onlar orada geberiyorlar Ayşe anamız Ayşe anamız dayanamadı biliyor musun? Maymunların domuzların kardeşleri diyor. Çünkü bunlar maymun oldu, domuz oldu, balık avlayanlar. Cumartesi hesabı ben çok anlatıyordum size sohbetlerde. Onun için maymunların domuzların kardeşi oluyorlar. Senin akrabandan birisi maymun olunca sen de kardeşi oluyorsun tabii. Maymunların domuzların kardeşleri diyor. Ölüm, gazap, lanet sizin üzeriniz olsun deyince kızıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ya Ayşe, ispiri, sabırlı ol. Allah çirkin sözleri sevmez. Böyle hakaretli sözleri sevmez. E ya Resulullah bak sana ne diyorlar. E sen duymadın mı ben ne diyorum. Ben de ve aleyküm diyorum. Dönsün sana diyorum ama peşinden eklemiyorum. Ha ne oluyor? Onların bana bedduası tutmuyor. Ama benim onlara bedduam tutuyor. Dolayısıyla geberip gidiyorlar. Sen ne kendini yoruyorsun? İşte Allah buyuruyor. Sana böyle yanlış selamlar veriyorlar. İçlerinden de diyorlar ki madem Allah'ın peygamberidir. Biz ona böyle ölüm bedduası yapıyoruz. Gizliden lafı kıvırtaraktan. Niye Allah bize azap etmiyor o zaman? Allah da diyor ki cehennem onlara yeter. Girince görecekler. Bakalım azap edecek mi? Etmeyecek mi? Peygambere eziyet edenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edenlere efendim onun karikatürünü yapanlara işte efendim onun haşa sallallahu aleyhi ve sellem Olacak iş midir? Şimdi kardeşlerim, Yahudiler kıskanç bir millettir. Bunlar bu işi organize ediyorlar. Dini İslam'a kıskanırlar. Müslümanlara çok kıskanırlar. Bak sizin diyor, selamınızı çok kıskandılar. Onun için şimdi selamı bozdular mı? Bozdular. Şu anda esselamu aleyküm ne oldu? İrtica damgası oldu. Bir adam bir resmi yerde esselamu aleyküm diyebilir, çıkabilir ama oradaki bir memur Yükselmek istiyorsa Bir müdür şudur budur Şimdi belki biraz Rahatlamıştır ama her döneme göre Bunu dikkat ederler Gelen yönetime göre namaz kılacak mıyız Kılmayacak mıyız başımızdaki müdür kılıyorsa Kılalım kılmıyorsa Kılmayalım o esselamu aleyküm diyor mu Diyor biz de diyelim demiyorsa biz de demeyelim Terfi edemeyiz atılabiliriz Damgalanabiliriz bu adamlar bunların biliyorsunuz Fişlemelerini yaptılar kim selam veriyor Selam suç oldu ya bunu yene ne getirdiler şimdi? Hayırlı işler. Bol güneşler. İtiraşlar. Efendim. Günaydın. Öğleden sonrasısa tünaydın. Sen kaydın. Denizin dibinde kumları saydın derdi efendi hazretleri mübarek peşinden de. Ha böyle lafları getirdiler. Bu kültürü bozanlar kimlerdir? Yahudi emperyalizminin, Siyonizmin kültür emperyalizmidir. Çünkü selam kültürünü milletten kaldırdılar mı? kaldırdılar. Gidiyorsun araba selam veriyorsun. Araba sana İngilizce konuşmaya başlıyor. Ulan ne utanmaz adam sen? Ben Arapça konuşuyorum. Senle sen benimle İngilizce konuşuyorsun. Sen Arap değilsin. Araplığından mı utanıyorsun ya? Kur'an Arapçadır. İslam efendim Resulullah Arap'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Sen övüne övüne Arapça konuşman lazım gel. Öyle Araplar vardır bugün İngilizce konuşur ve Arapça konuşmuyor. Ha. Çünkü emperyalizm onu o hale getirmiştir. Kültürü yozlaştırmıştır. Selamı Kaldırdılar. İnşallah biz selamı yürüteceğiz. Değil mi arkadaşlar? <gülüyor> Esselam kabilel kelam. Her sözden evvel Esselamu Aleyküm diyeceğiz. Karşı tarafı Aleykümselam diyecek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derse biz ve Selamu Aleyküm ve Rahmetullah diyeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve derse biz de Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selamu ve Rahmetullah ve Berekatuh diyeceğiz. Üçten fazla yok. O da Rahmetuh ve İdayetuh falan bidattır. Bidattlara lüzum yok. Üç lafız vardır. Bu üç lafızdan ilerisi yok. Selam hakkında bizim risalemiz vardır tabii. Onu okumanız lazım. Çok ilimler var selamla ilgili. Şimdi vaktimiz yok. <Gülüyor> Ondan sonra nedir? Ve saf fikum halfe imamikum. İmamın arkasında namazda durup saf duruyorsunuz ya. Yahudiler burada da çatlarlar. Çünkü hakikaten cemaat şuuru nedir? İslam birliğidir. Şu anda hiçbir batıl dinde İslam'daki birlik ve beraberlik yoktur. İmamla birlikte hareket hiçbir dinde yoktur. O Kabe'nin etrafındaki saflar, o Ravza'daki saflar o milyonların bir Allahu ekberle eğilmesi rüku'a hiçbir yerde görülmeyecek bir hadisedir. Tabii ki onlar o safları bozmak isterler. Tabii ki o camileri, cemaatleri dağıtmak isterler ve dağıtmışlardır. Bugün Süleymaniye'de sabah namazında bir saf yoktur. Sultanahmet'te bir saf yoktur. İstanbul'un nüfusu 50.000 kişiyken Mihriman Sultan Camisi Edirne Kapı'daki sabah namazında doluyken şu an İstanbul nüfusu 15 milyonken Camilerde sabah namazında cemaat diye bir şey yoktur. Çünkü safları bozmuşlardır. Öğle namazında da yoktur. Öğlende çok mudur sanki yani? Öğlende saf mı kalmış? Bir cumalardaki saflar. Tabi onu da bozmak için uğraşıyorlar. Çin'de kara erkek beraber karıştırmışlar. Aynı saflara koymuşlar. Karıların başına açmışlar. Cumaya başlatmışlar bir şeyler. İslam'ı sulandırma, ılımlı İslam politikaları. E bir türlü çözecekler bu işi. Allah müsaade etmeyecek inşallah. <Gülüyor> Ve... Kâviliküm, kâl ve imamiküm, film etti, beti, amin. Video farz namazda ne yapıyorsunuz? Farz namazda imam velad ama onun çıkacak bak. imamın bitirmeden amin derseniz karavanaya gidersiniz. Çünkü Rasulullah diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, imam velad dediğinde fakülü amin. Siz amin deyin fiend o menwa fakat temin o temin el melek, hufr Tam o anda melekler de cemaatte hazırdır. Melekler de amin diyorlar. Kimin amini, meleklerin aminine denk gelirse o kişinin geçmiş günahları sıfır olur. Diyor. Ya bu beş vakit namazda, farzda, imamın arkasında tabii açık namazda, gizli namazda da bu imkan yoktur. Gizli namazda nasıl duyacaksın imamın velatlı dalini Duysan da amin denmez. Yani yakın olsan da duysan da amin denmez. Ancak açık namazda bu vardır. Bukhari hadis-i şerifidir bu. Ha senin amininle, meleklerin amini denk gelirse ama şimdi bizim millet... İmam bayı da çekmesi lazım. Üç elif, dört elif miktarı tabii. İmam ve la derken adam amini patlatıyor zaten. Karavana. O karavanaya karavana gidiyor. İmamın nununu duyacak. Lin, nun, sonu nun, nun harfi bitecek ki imamın bitirdi olsun. O zaman amin denecek işte. O amine, Allah cümlemizi o aminlere denk getirsin inşallah. Geçmiş günahlarımızı sindirsin. Bir de Yahudiler buna da çatlarlar diyor. Çünkü... Onun için uğraşıyorlar ki bu cemaatler dağılsın, aminler bozulsun, efendim dünya üzerindeki millet filmlere gark olsun, eğlencelere batsın, internetler bilmem neler, cemaatler kaçsın, saflar bozulsun, aminler duyulmasın istiyorlar. Ama ne olur Allah aşkına siz bu safları bozmayın, bu aminleri duyurun inşallah. Çoluk çocuğunuzu da getirin, alıştırın insanları, çağırın namaza cemaata inşallah. Ya bu kıskanç insanların emellerine malzeme vermeyelim onları güldürmeyelim sevindirmeyelim Muhammed Mustafa'ya eziyet etmeyelim sallallahu aleyhi ve sellem'i üzmeyelim cemaate gelmeyen Resulullah'a üzer cemaattan ayrılan Kainat efendisi mahzun eder bu münafıklara yakışacak bir şey şimdi diyorlar ki ya bu adam peygamber falan değil diyorlar haşa vekel niye diyor işi gücü kadın kız diyor tövbe ya Allah ya, ya kaç tane evlenmiş diyor şunu diyor, bunu diyor. halbuki evlenmelerinin hepsinde neler vardır Büyük hikmetler vardır. Zaten 25 yaşına kadar evlenmemiştir. O yaştan sonraki Araplarda o zaman evlenme yaşı çok düşük olduğu halde. Çok genç yaşta evlenildiği halde. Evlendikten sonra da Bakire bir kadın almamıştır. Hatice annemiz duldur. Kendisinden de kaç yaş? Büyüktür. Değil mi efendim? O kadar zannediyorum 40 yaşında. Almıştır Hatice annemizi. Ondan sonra Hatice annemiz ölene kadar, 50 yaşına kadar durmuştur. Zaten gençliği, zaten vefatı 63 yaş. Şu andaki bizim hesabımız da 61'dir. Yani gökteki ayla şey değişiyor. Gök senesiyle, yani şimdiki sizin güneş senesiyle 61 oluyor. Resulullah'ın 63 olması neye göredir? Ay hesabıyladır. Ki o 10 gün oynuyor senede. Dolayısıyla zaten efendim bir sene kadar birkaç evliliği olmuştur. Bunların hepsi hikmetlere dayalıdır, Allah'ın emriyledir, vahiyyledir. Zevvijna ki Hazreti Zeynep'i biz senden evlendirdik diye Kuranda ayet bile vardır. Ama adamlar diyorlar ki böyle böyle. Peki Allah da diyor ki benim Peygamberime verdiğim nübüvete mertebeye. Efendim veyahut birkaç hanıma mı kıskanıyorsunuz da onun aleyhine konuşuyorsunuz? Fakat ateyne aleyh İbrahim el kitabe vel hikmete ve ateyne ve azim Ey Yahudiler, ey insafsızlar, ey vicdansızlar İbrahim Aleyhisselam'ın soyu değil misiniz? Evet. Ben onun soyuna peygamberlik vermedim mi? Verdim. Kitap vermedim mi? Tevratı ı i̇ncil onlara vermedim mi? Musa Aleyhisselam da o soydandır. İsa Aleyhisselam da o soydandır. Davut Aleyhisselam da o soydandır. Sizin soyunuza, İbrahim Aleyhisselam'ın aline, ehli beytine Kitabı vermedin mi? Hikmet vermedin mi? Peygamberlik vermedin mi? Verdin. E peki ona verirken iyi de buna verirken kötü mü? Ona da ben verdim buna da ben verdim. Onu niye kabul ettin de bunu kabul etmiyorsun? Kıskanç. Ben onlara büyük saltanat vermedin mi? Verdin. Süleyman Aleyhisselam'a kaç hanım verdi? Yüz tane nikahlısı vardı. 200 yüz tane cariyesi vardı. Davud Aleyhisselam'a kaç tane verdim? Üç yüz nikahlısı vardı. Yedi yüz cariyesi vardı. Bin. Dünyanın tek hükümdarı Hazreti Süleyman değil miydi? Onlara o kadar saltanat vermedin mi? Alemlere rahmet gönderdiğim en büyük peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birkaç hanımla nikahlandı. Bunları da ben helal ettim. Durdururken de ben durdurdum. La yahallulleke nisa min ba'd. Bundan sonra evlenmen helal değil diyor Kur'an. O noktada da daha evlenemezsin diye onu da ben sınırladım. Ve la entebdel bih Değiştireyim ya Rabbi 9 tanenin birini boşayayım, yerine birini alayım. Ona da müsaade yok. Değiştiremezsin de diyor. Ha bütün bunlar Kur'an'la ayetlerle Ahzab suresinde belirtilmiştir. Benim peygamberim kafadan bir iş yapmamıştır. Vahye dayalıdır. Melek gelir, haber getirir, ne derse onu yapar. O asla nefsine uyan bir insan değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Her işi Allah'ın vahyiyle desteklenmiştir. Sen nasıl şeytan yanından ayrılmıyor? Onu da Cibril yanından ayrılmıyor. Epeki sen nasıl onu onu eziyet edersin? Nasıl onu kıskandırsın, haline konuşursun? İşte bu haset, bu kıskançlık Allah muhafaza bizi dinimizden edecek kadar ileri gidiyorlar. Haseden min enfusihim. Allah Teala buyuruyor ki velacale yuqatilunukum yudler Hristiyanlar devamlı sizinle savaşacak ve çarpışacak. Hatta <gülüyor> reddukum an dinikum. Dininizden sizi döndürünceye kadar ne Ellerinden gelirse sizi gavur etmeden bırakmayacaklar diyor. Hasedemin, indefusiyim, kıskançlıklarından, azgınlıklarından, minbadmatebeyle hak Halbuki kendileri de biliyorlar ki hak din ancak İslamdır ve Kitap Kurandır. Ama bile bile kıskançlık adama bile bile kötülük yaptırır. Bildiği gerçeği itiraf ettirmez. Uydurmalar, yalanlar, iftiralar kattırır. bu kıskançlık. Gökte ve yerde ilk işlenen günah nedir? Hasettir. Gökte ilk işlenen günah hasettir. Kim tarafından? İblis aleyhillâne tarafından. Kime karşı? Adem aleyhissalatü karşı. Allah Teala Adem aleyhisselam'ı yarattığı zaman cennetteydi. Uzun kısa ben onu başka yerlerde anlatmışım. Her şeyi her yerde anlatamıyorum. İblis aleyhillâne o zaman meleklerin arasındaydı. Hatta meleklere vaaz edecek e, derecede bir yüksek seviyedeydi. Kendisi cinlerdendi. Meleklerden olduğu rivati sahih değildir. Kâne minel cinni fe fesekâhanevi rabbi. Cinlerdendi diyor. Rabbisinin emrinden çıktı gitti. Kehf suresi. Şimdi Adem'e secde et zaman tabii ki Adem'e tap manasında denmedi. Çünkü Allah'tan gayrine tapınmak şirktir. Allah şirki emredecek Değildir. Ama üst yüdülü Adem Kur'an'da nastır, sarihtir. Adem'e secde edin buyurduk diyor. Buradaki secde edinden maksat nedir? Adem'i kendinize kıble edinin. Secdeyi bana yapacaksınız. Ama Adem sizin neyiniz olacak? Kıbleniz olacak. Şimdi biz Allah'a secde ederken her tarafa doğru yapabiliyor muyuz? Yapamıyor. Ne tarafa doğru? Fevelli veceke şatrel mescidil haram. Yönünü yüzünü mescidi haram tarafına döndür diyor Kur'an. İstikbal-i kıble namazın şartlarındandır. Kıbleyi buluyoruz. Kabe'nin önünde olanlar Kabe'ye doğru halka oluyorlar böyle. Biraz şöyle gitse böyle gider Kabe'yi Kabe taşar. Namaz olmaz. Orada daha zor tutturmak. Çünkü yakındır yakında hedef zordur. İlla aynını tutturacaksın. Dolayısıyla onun için daire oluyor. Biliyorsunuz orada bile Kabe'ye gidenler bilirler. Çok güzel çizgiler koydular. Çünkü o çizgiler olmasa üst katlarda falan kılanlar Kabe'ye doğru kılıyorum zannediyor ama orada yakın olduğu için şuradan biraz gitse karavanı oluyor böyle. mecburen ne yapması lazım? Böyle köşeli yapması lazım. Devamlı Kabe'ye isabet ettirecek. Şimdi Kabe'nin önünde taşların önünde secde ediyoruz. Allah nasip etsin inşallah. Kabe'ye böyle dayanıp birinci safta yaptığımız secdeler de var elhamdülillah. Kabe'ye secde ediyoruz. Ha burada secdeyi Allah'a yapıyoruz. Falyabudu rabb hazel beyt. Bu beyte tapsınlar demiyor. Bu beytin Rabbine tapsınlar. Ama beyte doğru. Beyt ne oldu bize? Ha derse gibi adam ben Kabe'ye secde ettim kafir olur. Ama Kabe'ye doğru Allah'a secde eden doğru mümin olur. Burada da Adem'e secde edin. Onun secdenize kıble edin. Ama o bir şeref midir? Tabi şereftir. Kabe'nin şimdi şerefi yok mu? O kadar secdemizin yönü olması hasebiyle Kabe çok şereflidir. Adem Aleyhisselam da çok şereflidir. Meleklerden de üstündür. Tabii ki şeytan bunu çekememiştir, kıskanmıştır. Bir de kıyas yapmıştır. Evvelü men kase iblis, ilk felsefeyi kuran kimdir? Felsefe fakültelerinin ilk dekanı iblistir. İlk kıyas yapan iblistir. Çünkü ne demiştir? Onu çamurdan yarattın beni. Ateşin dumansız yerinden yarattın. Cinler ateştendir. Dolayısıyla ateş çamurdan hayırlıdır demiştir. Halbuki kıyası fasittir. Çünkü neden? Çamur ateşten hayırlıdır. Çamurda toprakta yetişenlerle, bitenlerle bütün alemler yeşermektedir, yaşamaktadır. Ateşten hiçbir fayda olmadığı gibi yakıp yıkıp geçmektedir. Dolayısıyla tabi ki Adem Aleyhisselam'ın hamuru mayası bereketlidir. Çamur hikmetlidir. Ama o onu anlamamıştır. Kıskanmıştır. Ve Allah'a karşı gelmiştir. olmuştur kovulmuştur vesaire başımıza bela olmuştur. Şimdi Allah şerrinden muhafaza etsin bizi. Şimdi gökte ilk günah kim işlemiştir? İblis. Nedir günahı? Kıskançlıktır. Yere indik, cennet göklerdedir diye konuştuk bunu. Çünkü cennette olmuştur bu hadise. Dünya kurulmadan. Peki yere indiğimiz zaman ilk günah ne olmuştur? Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan, Kabil'in Habili katletmesi, öldürmesi hadisesi vuku bulmuştur. Bunu da çok anlatıyorum tabii vakit şu anda yetişmez. He, o zaman havaannemiz her doğurduğunda ikiz doğuruyordu. 40 batın doğurdu, yani 40 hamil vazetti doğum yaptı. Bu 40 doğumunda 80 çocuk doğurdu. Her birinde ikiz doğurdu ve her bir ikiz de bir erkek, bir kızdı. Neden insan neslinin çoğalması hikmetinden. O zaman Mecburen, başka da insan olmadığı için Efe Allah Teala'nın şeriatları, hükümleri hikmetlidir. Yerine göre, zamana göre değişebilir. O zamanki şeriatta neydi? Adem Aleyhisselam şeriatında doğan çocuklar, ikizler kendi anne karnında kaldığı ikiziyle evlenmesi haramdı. Kimle evlenebilirdi? Diğer kardeşinin ikizi olan kızlan veya erkekle evlenebilirdi. Tabi buradaki durum neticesinde Kabil efendim Habil'le doğan alacak Habil Kabil'le doğan alacak fakat Kabil kendisiyle doğan kızın güzelliğini görünce Habil'le doğan kızı da çirkin görünce kendine göre ben kendimle doğanla evleneceğim dedi o zamanki şerhada göre şimdi ne gibi şimdi birisi kalkıp da kız kardeşiyle evlenmek gibi meselesi yani haram e peki Adem babamız buna müsaade bu edebilir mi Allah'ın halifesi Allah'ın ilk peygamberi ilk halifesi ilk insan başında çocuklarına zapt edemezse olur mu yani Olmaz, etmez, gitmez. Baktı ki baş edemiyor. Kurban takdim edeceksiniz dedi. Kurban illa hayvan manasında değil. Allah'a yakınlık gösterecek bir amel takdim edeceksiniz. Öne süreceksiniz. Kiminki kabulse onun doğruluğu anlaşılacak şeklinde bir imtihanat tabi etti. Habil Aleyhisselam hayvancılıkla meşguldü. Mübarek bir koç seçti. Çok güzel bir koç. O koçu aldı getirdi. Kesti Allah için, kurban etti. E kim yiyecek? Allah için kesilmiş adak gibi bir şey fakir yok. Fukara yok. Dünyada kimse yok ki fakir olsun. Zengin bile yok. O zaman ateş geliyordu. Ateş o kurbanı yiyordu. Yakıyordu. Gökten gelen bir ateş. Yakarsa kurbanı o kurbanı Allah kabul ettiğinin delili oluyordu. Kur'an-ı Kerim'de bunlar geçiyor. Geldi ateş. Habil'in kurbanını yakınca ne anlaşıldı? Habil'in kurbanı kabul oldu. Bu Kabil ne yaptı? O ziraatçıydı. Tarlalarla uğraşırdı. Bütün dünya onun her tarafı eksin bitsin zaten. Ne olacak? Oradan bir başak buğday seçti. Allah'a kurban getirecek. O kadar cimriydi. O kadar ne kesti. Üstten sıkar alttan yalardı. O bir buğday bir demet başağı da seçti. Baktı yoldaki bir iki tane çok güzel dolgun başak var. Onları da geri tarlaya attı. Cimriliğe bak. Ulan bütün dünya senin ama işte Yahudi de bütün dünyanın en zengindir ama öleceğim fakirlikten diye. E böyle ne yer ne içer. Öyle de bir millet. Geçen bir tanesi öldü. Yüz tane çorap çıktı diyor. Eskiden beri ey, 70 senedir çorapları atmamış. Kıtlık olursa ölürüz mü ölürüz demiş. Yani efendim, onun için çorap marav, her şey kalsın dermiş yani. E cimrilik böyle bir huydur Allah muhafaza. Bu sefer bunun kurbanı tabii ki kabul görmedi. Ateş gelip onu yemedi. Bu da bu sefer ne dedi? Kardeşine hemen seni öldüreceğim dedi. Tabii öldürmek nasıl adam öldürülür? Dünyada ilk adam öldürülecek. Öldürmek de kolay bir şey değil. Öldürsen ne yapacaksın? Gömmek de kolay bir şey değil. Bunlar hep kıssaları var. Karga meselesi. Kargayı <gülüyor> Allah gönderdi. Nasıl gömüleceğini öğrettirdi. Mesela şeytan geldi taşı. Taşla horozun kafasına vurdu. Nasıl eziliyor? Kafa ezilip de adam öldürülüyor. İlk öldürme talimatının şeyini de tatbikatını şeytan yaptı. O orada seyretti. Felan. Neticede yeryüzünde çok büyük bir güneşlendi. Adam öldürüldü. Habil Aleyhisselam ilk şehit oldu ve dünya karardı. Sular tuzlandı. Güller dikenlendi. Zahar al fesâdi fil berri vel bahar o zamana kadar dünya cennet gibiydi. O gün öyle bir değişiklik oldu. Adem Aleyhisselam da çok uzaktaydı. Mekke'deydi. Dünyanın bütün ağaçların ekşidiğini, dikenlendiğini, yemişlerin ekşidiğini görünce bir şey oldu ama ne oldu? Bunu çok düşündü yani. Dünyanın düzeni o günahla bozuldu. Hala da bozulma devam ediyor çünkü devamlı günahlar artarak devam ediyor bundan sonra düzen mi bekleyeceksin şimdi ne ne günah oldu burada da burada da adam öldürme günahı oldu sebebi ne oldu kıskançlık işte yerde gökte ilk işlenen günah kıskançlığı Allah Teala bu resta'a ve etlu aleyhim nebebne'y adem bil o <Gülüyor> İz qorraba qurbanan fe tuqbill min ahdihi ma lam yutaqabbal min al-akhir ta la aqtulannak qala inma min al-muttaqin Sen ben öldürürsen de dedi Habil Aleyhisselam, ben seni öldürmem dedi. Ancak Allah, takva sahiplerinin kurbanını, ibadetini kabul eder. Senin gibi kıskançların, senin gibi günahkarların dedi, kurbanını kabul etmez dedi. İşte bu bir ayettir. Ve bu bize ibrettir. Kurban kestik Allah kabul etsin. Bak bu kadar amel yapıyoruz. Bu kıskançlık bizi yer arkadaşlar. Hiçbir amelimizi bırakmaz. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İnnel hasedi ekullül hasenat. Ateş odunu yediği gibi kıskançlık bütün sevapları yer bitirir. Sabaha kadar teheccüd kılar, akşama kadar oruç tutar, ondan sonra bir Müslümanın parasını, malını, mülkünü, servetini ve karısını neyse imkanını kıskanır, ilmini kıskanır. Allah. Kıskançlığın onda dokuzu kimdedir derler? Hocalarda derler. Doğru mudur? Doğrudur. Süfyan-ı diyor ki hocaların diyor herkes hakkındaki şahitliğini kabul ederim diyor ama birbirine şahitliğini kabul etmem diyor çünkü herkes hakkında doğru söylerler ama birbiri hakkında kıskançlıktan yamulabilirler diyor kıskançlık on çuvalı halinde Allah taksim ederken dokuz çuvalı hocalar aldı bölüşürken bir çuvala da talip oldular onu da insanlar zor kapıştı yani böyle bir hocalarda birbirini çekememezlik çok bulunur hafızlar Hocalar, bu vaaz edenler, aşır okuyanlar, birle birbirini yapmayın ya, yapmayın ya. Herkes birbirini takdir etsin, tebrik etsin. Hasud-i ve inne sabreke qatiluh, ennâr-u nefsaha nefseha, illem te'cid ma te'kuluh. Haset edenin kıskancın diyor, kıskançlığına sabret. Neden? Senin sabrın onu öldürür diyor. Ne gibi ateş yiyecek odun bulamazsa, kendini yiyip öldürür diyor. E şimdi adam kendi kendine birini kıskanıyor. Çatlayacak kıskanıyor kıskanıyor. E anlatmadı mı bunu? Ne olur? Hasta olur ya. Kanser olur ya. Ne yapması lazım? Konuşması lazım. Konuşunca ne olur? Gıybet olur. Konuşunca ne olur? Dedikodu olur. Bir de yapmadığını da katarsa ne olur? Bir de iftira olur. Kaç tane büyük günah girdi hasedin içine şimdi? Adam adamı öldürüyor kıskançlıktan ya. Adam adama iftira takıyor kıskançlıktan. Yeter ki bunu gözden düşüreyim nasıl bu adamı gözden düşüreyim onu seviyorlar onu sevmesinler beni sevsinler bak şimdi ya onu da sevsinler seni de sevsinler ona da razı değil ben ortak kabul etmem diyor sanki haşa ilah olmuş lan zındık tövbe ya Rabbi sen Allah mısın haşa da ben ortak kabul etmem falan ne için ya herkesin efendim kuluz biz emsalimiz var eşkalimiz var hepimizin ekranımız var Hakkımız, hukukumuz var, büyüğümüz var, küçüğümüz var. Haddini bilmemek olur mu ya? Nedir bu haset, bu fesat? Bu kıskançlık, bu bela ya. Ne diyelim? Büyük bela, musibet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Selâ zedûn, la yenciû minun nehad. Üç şeyden kimse kurtulamaz diyor. Bak hakikaten ha, hepimizde var. Şimdi sizin içinizde birisi bende yok dese, ya onun genetiğini incelemek lazım. Adem Aleyhisselam'ın çocuğu değil herhalde o. Şimdi... Evvannu vel hesedu ve tıyara. Düşünce. Zan. Zan nedir? Tahmin. Herkes insan olduğuna göre... Hindi bile düşünüyor yani. İnsan olduğuna göre böyle durduğun zaman... Bir şeyler düşünüyorsun sen. Ne düşünüyorsun? Adamı görüyor orada şimdi böyle bak. Bir şey konuşmuyor. Adam çıkıyor gidiyor. Ben bu adamın niyetini iyi görmedim. Ulan niyeti zaten görülmez ki. Orta bir yorum başladı şimdi. Allah. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte o susarken düşünüyor. Düşünmese kendi kendine o laf çıkmaz. O bir düşünce mahsulüdür. Bir plan yapıyor, ondan sonra konuşmaya başlıyor. Bundan kimse kurtulamaz. Kıskançlık. Kıskançlıktan da kimse kurtulamaz. Kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında, hocalar kendi aralarında, ustalar kendi aralarında, sanatçılar kendi aralarında. Her sınıf insanın illa bir kıskandığı vardı. Evet. Ve bir de uğursuzlanma. Bazı şeylerden her insanın içine bir uğursuzlanma gelir. Kila ve ma yunji minhunne. Bunlardan nasıl kurtulacağız dediler. Kainat Efendisi ilaç reçete yazıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İza hasedte Kıskanma demiyorum sana diyor. <gülüyor> bak bak bak. Çünkü neden? Duramazsın. Yaratılışında var. Ama sana diyorum ki kıskanırsan bu kıskançlığın kalbinde kalsın, dışına vurma. Dışına vurduğun anda günaha girersin çünkü ya kıybettir, ya dedikodudur, ya iftiradır, ya suizandır, kötü düşüncedir. İlla dışına vurdu mu günah olur ama kalbinden günah olur mu? Birazan kalbinde, elimde değil bu adamı kıskanıyorum, elimde değil. Ha, elinde değilse kalbinde kalsın. Ha, buna günah ver ama dışarı çıktı mı? Allah Teala, kul a'uzu bi rabbil felak. Sabahın Rabbine sığınırım söyle. Min şerrima halak Yarattığı bütün zararlı şeylerin şerrinden, sabahın Rabbine sığınırım. Ve min şerri gâsigî nidâve qab Ve fil uqgât Ve min Kıskancın şerrinden sığınırım. Ama hangi kıskanç? Adam kıskanıyor ama kendi kendini yiyor. Onun bana bir zararı yok ki, yesin kendini. Ama izâ hased O izâ hased ne demek? hasedini ortaya çıkarttığı zaman işte onun şerrî doğar. Hasedini açıklayanın şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Felak ve Nas sureleri ki en büyük sığınmadır Kur'an'da ondan büyük sığınma yok. Onlardaki bir maddede kıskançların şerrindendir yani. Çünkü yapmayacakları bir şey yoktur ya. Bu kıskançlık adama her günahı yaptırır. Adamın karısına iftira yaptırır. Namusuna iftira yaptırır. Her şeyine iftira yaptırır ya. Niye kıskanıyor onu? Ama olmaz arkadaşlar ya. Bu haramlara girmeyelim. Biraz frenleyelim. Elimizde olmayan olabilir. Allah'a sığınalım. Ya Rabbi. Sen bu kuluna şu nimeti verdin. Ben buna dayanamıyorum. Ne olacak? Bana da ondan bir kısım ver. Bana da ver böyle bir şey desen. Allah kadir midir? Verebilir mi sana da? Sen ne diyorsun? Ya Rabbi. Onunkini de al. Ama bu seninki bir acayip bir şey ya. Komşunun yani iki gözü de çıksın hesabına döndü. Öyle bir hikaye var değil mi? Bu ne olacak? Yani onun da olmasın benim de olmasın diyor. Ya kardeşim bak onun iki olsun senin de bir olsun. Yok diyor onun iki olmasın benim de hiç olmasın diyor. Ya bu zihniyet midir ya? Olsun bir ineğin işte sağırsın sütünü yağını içersin. Yok onun iki olacağına benim de hiç olmasın ben sürüneyim diyor. İşte kıskançlık zihniyeti. Bu, doğru, bu bir felakettir ya. Bu bir felakettir ya. Niye olmasın ya? Allah'ın kullarına Allah vermiş istediğini verir yahu niye kıskanıyorsun hasedini açığa çıkarma bir düşünce geldi aklına onu hakikat sanıp da ortaya o düşünceyi bil, belge gibi sunma ben böyle düşünüyorum hiçbir bilgim var mı belgem var mı şahitim var mı yok ama benim ben düşüncemde yanılmam bir de bak bak sanki peygamber olmuş tövbe ya Rabbi. ben yanılmam diyor bir de sen doğruyu zor bulursun. Hep yanılıyorsun zaten ya. Seni şeytan nefis kıskaça almış sen. Duyuların dumura uğramış ya. Nasıl yanılmazsın sen? Günah dolusun ya. Onun için zannını da içinde sakla. Allah'a sığın. Hidayet et ayat Bir uğursuzluk gelirse yola çıktın baykuş öttü. Bilmem efendim düğün yapacaktın. Bir uğursuzluk bir şey gördün. Şu hayvan göründü. Şu kuş öttü. Şu şöyle oldu. O zaman da ne yapma? Uğursuzlanırsan... Yoluna devam et, işine devam et. Allahu mele tayra illa tayruk ve la gayra illa gayruk la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil aziz. Ya Rabbi, hayır da senden, şer de senden. Sana sığındım. De yürü git. Hiçbir zaman için uğursuzlanıp da o işi bırakma. Yolculuğa çıktın, baykuş öttü, dön geri. Bugün bu yolculukta hayır yok diye böyle bir şey İslam'da? Yok ama sığınmak var. Dua var. Allah Teala'dan istemek var. Bu şekilde olursa bu şerlerden kurtulursunuz. Yoksa kimse bende kıskançlık yok diyemez. İnsansa illaki vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımların arasında da vardı. Annelerimiz neler çekti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kıskançlık olur. Kumalıklar olur, kumalıklarda kıskançlıklar olur. E dünya ve ahiret illâ Dünya ile ahiret ne gibidir diyor? İki kuma gibidir. Biri memnun olursa öbürü memnun. Olmaz. Mümkün müdür ikisini birden razı etmek? İşte dünya ahireti de cem etmek meselesi de aynıdır. İlla birinden fedakarlık edeceksin. Bunun gibi. Yani yok bende demenin manası yok. Ama tedaviye bakalım. Ebu Hureyre'den rivatetine hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirinize kızgınlık göstermeyin. Ve la tedaberu. Müslümanlar birbirine sırt dönmeyin. Yönelin. Fe <gülüyor> la haset etmeyin birbirinizi kıskanmayın ve <gülüyor> kunu Allah ihvan ey Allah'ın kulları kardeş olun Allah bize İslam kardeşliği versin İslam kardeşi etti bize ama öyle değiliz O ahlaka sahip değiliz Allah yaratsın Fazluk keremiyle bu kalplerimizi tedavi etsin Allah Teala zikirle fikirle rabıtayla murakabe ile paklasın aklasın dostları gibi bir kalbe sahip kılsın Allah Yem lan fao mal ve selim. Bir gün gelecek ölüm günümüz. Allah asan etsin Ne mal fayda verecek? Ne erkek evlat? Tat erkek evladın yaramadığı yerde kız evlat hiç devreye giremez. Ancak Allah'a kalbi selimle gelenler bir fayda görecek. Kalbi selim nedir? Allah'a bir kalp getireceksin kardeşim. Kim yok? Nefret yok. Haset yok. Fesat yok buğuz yok, davet yok, hiç yok. Bir Müslümana kin taşımayan bir kalple geleceksin Allah'a. Eğer Allah senin kalbinde bir Müslümana düşmanlık görürse, işte yandın o zaman sen. Senin amellerini ateş yediği gibi odunu yer. Onun için Hazreti Enes radıyallahu anh, sekiz yaşında Resulullah'a hizmetçi oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Uzun bir hadis şimdi baş edemem. Konumuzla ilgili kısmını okuyacağım. Bana dedi, annesi getirdi, dedik ya Resulullah bunu senin hizmetine vereceğim. Enes İbni Malik, duyduğunuz meşhur sahabi, on sene Resulullah hizmet etti. Sallallahu aleyhi ve sellem takun yalanı taşı. Her zaman yanında hizmetli. Sekiz yaşımda bana va vasiyetlerinde, nasihatlerinde çok meseleler beyan etti. Ancak ya Enes la tebitenne leyleten ve la tusbihenne yevmen Vefi kalbik'e ahadin min İslam bir gece yatağa girmeyesin, bir sabah gündüz ayağa kalkmayasın ki kalbinde bir Müslüman'a karşı kin ve nefretle yaşamayasın. Bir gece bile yatarken kalbinizde bir Müslüman'a kin olmayacak. Bu çok zor ha? Var mı böyle bir şey? Feyn edeğe min sünneti bu benim sünnetimdendir dedi. Allah Allah. Kainat efendisinin sünnetleri. Tabii ki sakal bırakmaya göre bu daha zor. Sarık sarmağa göre bu daha zor. Misvak kullanmaya göre çok daha zor değil mi? Ya Yatarken kalbinde bir Müslümana kin, kıskançlık, taşımayacaksın. Gündüz kalkarken de bir Müslümanın nefretiyle ayağa kalkmayacaksın. Bu benim sünnetimdir. Emane أخذا بسنتي işte benim sünnetimi tutan beni sevdiğini göstermiş olur. Lafla peygamber sevilmez. Ne kadar seviyorsun? Canım kadar. Numara yapma. Bak bu numaralar yutulmaz. Bu laflar ispat ister. Ve peygamberi canımdan çok seviyorum diyenler bunu ispat edemezlerse sahtekar olurlar Allah indinde. Allah yalancılıktan muhafaza etsin. E canımdan çok seviyorsan sünnetimi yaşayan beni sevmiş olur. Hemen beni seven de cennette benimle beraber komşu olur. Allah cümlemize komşuluğu nasip et. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla Resulullah'ın vasiyetini tutalım. Ya anne siz de amilte bir hedefe hafızla Bu sözlerimi tut, vasiyetimi koru. Fela kusheynu İşte beni dinlersen diyor, en çok ölümü seversin. Niye? Çünkü Allah'a kalbi selimle gideceğin için hazırlıklı olduğun için ezda alehisselam şimdi kapıdan gelse var mı gönüllü dese ben dersin. Çünkü ölüm bir köprüdür. Dostu dosta kavuşturur. Elmevetü cisru yuslu habib li habib elmebtuhfetü'l <gülüyor> mümin ölüm müminin ikramiyesidir. Bak hepiniz çalışıyorsunuz. İş yerlerinde ikramiye ne kadar tatlı hoş oluyor. Kiş ikramiyeyi almayayım diyen olmuyor. İşte ölümü de İstemiyorum, ben istemiyorum, kalsın diyen olmaz o zaman. rahat rahatek. Dünyanın bütün belalarından kurtuluş ölüme bağlıdır. Allah'a kavuşmak ölüme bağlıdır. Cennet ölüm sonrasıdır. Ve ölümden büyük nimet yoktur ama senin benim gibi kalbi çıfıt çarşısı olanlara da ölüm istemesi pek normal olmaz yani. Neden? Kalp bozuk. Ona kin, ona nefret, ona buz, ona davet. Bu ne olacak? Kıskançlık. Onun olmasın, benim olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Allah'a karşı isyan. Bu kıskanç kadar belalı var mıdır ki? E ya hasidelli ala ni'metin etedri ala men edebe Diyor ki, sen kime karşı ey benim diyor bir nimetimi kıskanan. Niye kıskanıyorsun beni? Zenginsin kıskanıyorum seni. Güzelsin kıskanıyorum seni. Seçin güzel kıskanıyorum seni. Efendim, ne bileyim, araban güzel, kıskanıyorum seni. Şu bu, bu. millet seni seviyor, beni sevmiyor. Allah Allah. Ya bu ne iştir ya? Kıskançlık ne acayip bir iştir ya? Diyor, niye bunu millet seviyor, beni sevmiyor? Ne olacak o zaman? Ben bunu öldüreceğim diyor. <gülüyor> Allah Allah. Neler yapıyor millet ya? Bu haberlerin çoğu kıskançlıktan geliyor başlarına ya. Bütün yaşanan olaylar. Sen biliyor musun diyor, kime karşı edepsizlik ettin? Ya hasidelli ala nimetin, etedri ala menese'tel edebe. Sen Allah fi sen Allah'a karşı terbiyesizlik ettin. Çünkü sen diyorsun ki Allah'a yanlış ettin. Bu adama bunu vermemeliydin diyorsun. Ama senin bu terbiyesizliğin haddini aşmıştır. Allah'a itiraz eden yolunu şaşmıştır Nasıl itiraz ediyorsun Allah'a ya? Ve la bi ala Kullarım Allah kiminizi kiminizden üstün kılmıştır? Bu üstünlükleri Allah vermiştir. Ama bunlar maddi üstünlüklerdir. Ahirette sonsuz üstünlükler vardır, dereceler vardır. İnnekremakum indellahi takvakum. Benim nezdimde en kıymetliniz kimdir? Haramlardan en çok sakınan, en takva olanınızdır. Bense demiyorum ki Mercedes g olanlar cennette yüksek dereceye gidecek. Bense demiyorum ki maaşı 10 milyar olanların cennette yeri fazladır. Fakirsin zekat veremiyorsan, sadaka veremiyorsan, kurban bile kesemiyorsan, fitre bile veremiyorsan Allah sana cennete sokmam demiyor ki. Burada efendim çirkinsin, boyun kısa, suratın sivilceli diyerekten cennette yerin yok diye bir şey yok ki kardeşim ya. Ama kıskanmanın da bir manası yok. Çünkü neden Allah diyor ki sana birine verdiğim güzelliği, üstünlüğü, zenginliği, sağlığı, sıhhati neyse bunu onunki gitsin de bana da gelsin diye istemeyin. Ya ne yapın? Ya Rabbi bana da ver değin. Ben zengin Allah'ım size de verebilirim. Ondan almama bir lüzum yok. Ama ondaki kalsın sana da vereyim mi dese adam diyor ki yok. Bana da verme de al. Ama böyle bir şey yok ki ya. Li ricali nasibum mimmektesebu ve lin nisa'i nasibum sevin. Kadınların da kazandıkları amellerden ecri sevabı var. Erkeklerin de ecri sevabı var. Kadın erkeğin haklarını temenni etmeyecek. Erkek kadının haklarını temenni etmeyecek. Acayip acayip işler. Kadın istiyor ki ben erkek olsaydım. Ve Allah erkeğe bazı haklar vermiş değil mi? Mesela kadın diyor ki efendim bu hak bende olsaydı. Bu olmaz ki. Allah Teala kime ne vereceğini bilmiyor mu da sen buna itiraz ediyorsun? Efendim. Mirastan ona yarım vermiş, erkeğe tam vermiş. E niye böyle oluyor? Allah Allah. kainat Yaradan'dan iyi mi biliyorsun? Bunun 40 tane hikmeti var biz size. Bunu açıkladık evvelce çok kere. Ves'elullâhe min fadli. Allah'ın fazlından hepiniz isteyin. Hepinize istediğinizi versem benim bir şeyim eksilmez Allah diyor. Ama istemesini bilin ya. Siz kıskanıyorsunuz. Bu sefer kendinizi yiyorsunuz çatlıyorsunuz, sinirleniyorsunuz gıybete, dedikoduya giriyorsunuz, iftira katıyorsunuz, milleti birbirine katıştırıyorsunuz ya. o zaman da vermiyorum ondan sonra da hem dünyada belayı buluyorsunuz hem ahirette mahrum oluyorsunuz kendince kıyıyorsunuz yazık ediyorsunuz şimdi Allah Teala bize bu kadar ameller öğretti faziletler, müjdeler sayıyoruz oruçlar inşallah şöyle günü geliyor Allah nasip etsin oruçlu tutarsınız inşallah. Tek gün olarak e, tutmayın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir daha seni inşallah yaşarsak Yahudilere benzememek için çünkü Yahudiler de tutuyorlar kurtuluş günleridir Musa aleyhisselamla kurtuldular diye onlara benzememek için biz bir gün ekleriz buyurdu. Ama bir daha seni yaşamadı sallallahu aleyhi ve sellem ama sünnet olarak bize kaldı. Tutuyorsunuz. Aşure günü oruç illa tutun. Ramazan'dan sonra en büyük oruç. Ondan sonra bu kadar teheccüdler, bu kadar namazlar, ameller, faziletler sayıyoruz. Ama bunlardan daha önemlisi nedir diyoruz? Korumaktır diyoruz. Çünkü bir insan çok kazanıp da koruyamadıktan sonra az kazanıp korusa daha karlı olur değil mi? Bu bir mantıktır, mukaisettir. Hepiniz bunu düşünebilirsiniz. Şimdi bir kısa anlatıyorum size. Bununla çok büyük ibret alırsınız. İnşallah... Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın yanında oturuyorduk sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki durup dururken "Yatlu aleykum an, Yatlu aleykum elan raculun min ehli'l Şimdi dedi oturuyoruz ya birisi gelecek şimdi cennet ehlinden dedi. Resulullah müjde veriyor. Cennet ehlinden olduğu kesin bir adam içeri girecek. Ve tarif etti. Yeni abdest almış olacak dedi sakalından abdest suyunun damlaları damlıyor. Tarif etti ki adamı şaşırtmasınlar. Kim o adam? Ayakkabılarını da dedi nalinlerinde sol eline almış. Şimdi diyor bir adam girecek. Sol elinde pabuçları var. Sakalından abdest suyu damlıyor. O kesin cennettiktir dedi. Hadi bakalım şimdi. Diyebilir mi? Bilir mi? Allah bildirdiği bir elçisi o. Ama biz diyebilir miyiz birisi için bu cennetliktir? Kendimiz de bilmiyoruz bir şey Ama Resulullah der sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah der demez. He? Bu hadis-i şerif İmam Ahmed Müstedde vaat ediyor. ahmet bin Hanbel. İmam-ı Nesai Sünen-i Kübra'da bir meşhur Nesai var. kütüb altı Sitte o değil. Aynı Nesai'nin Sünen-i Kübrası var. Başka bir kitabı. Onda da ediyor. Adam girdi diyor. Böyle bir adam. takunyası elinde sol elinde. Sakandan su damlıyor. Oturdu. Selam verdi. Oturdu. Sohbet bitti. Dağıldık. Ertesi gün yine oldu. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir adam cennet elinden sinyansa girecek. Yine aynı adam geldi. Aynı şekilde geldi. Üçüncü gün oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine buydu cennet bir adam gelecek. Aynı tarifi yaptı. Aynı sıfatla geldi. Resulullah kalktı sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibni Amr ibni As, meşhur sahabe, uyanık sahabe çok. Ya. ya dedi, dur dedi ben bir plan yapayım da şu adamın evinde birkaç gün misafir kalayım, cennetlik nasıl olduğunu anlamam lazım dedi. Sahabenin derdi bu. Biz olsak, ya bu herif dün fakirdi, bugün zengin oldu, parayı nasıl bulmuş bunu bir tespit edelim. <gülüyor> E tabii sen şimdi derdin dünya araştırman da o yönde ama adam diyor ki Resulullah buna cennet deli dedi bu adam ne yapıyor da cennet deli oldu ben ne bileyim diyor evde ne yapıyor camide zaten herkesin yaptığını yapıyor ben bunu evde takip etmem. evine nasıl gireceğim adamın bir plan çevireceğim dedi adam'a gitti selamünaleyküm aleyküm selam tanımıyor adamı ya dedi babamla aramızda dedi bir kavga çıktı dedi yalan <gülüyor> babamla aramızda dedi bir kavga çıktı dedi. Yemin ettim dedi. Üç gece senin evine girmeyeceğim diye dedi. Kaldım sokakta dedi ya. Müsaade etsem ben seninle kalsam dedi. Bu yeminimi de bozmasan falan. Mübarek adam tabi cennet ehli zaten. Ne dedi buyur gel. Abdullah bin, bin Asya'nın anlatıyor. Dedi bir gece kaldık dedi. Bekliyorum ki teheccüd namazına kalkacak mı dedi. O şimdi onu kıyası Kaç rekat kılacak ne yapacak ne edecek bekliyorum dedi. Kalkmadı dedi. Yalnız yatakta diyor sağına soluna dönüyor gece. O zaman şimdiki gibi evler 100 metrekare değil. <gülüyor> Misafir geldi mi zaten hanımı dışarı atacağım. Yani evde yer yok. Tabi ona göre değil şaka yapıyorum da ona göre perde çekiyorlar arada falan. Şimdi dedi sağa sola dönerken yatakta uyku arası diyor Allah'a ekber. La ilahe illallah diye zikirle dönüyor. Bu tarafa dönerken yine la ilahe illallah Allah'a ekber. Subhanallah zikirle dönüyor Allah. Bu çok acayip bir şeydir. Gece uyku arasında bir adam zikredebiliyorsa zikir onun içine işlemiş demektir. Çünkü bir insanın fikri neyse zikri odur. Hele ki uyku arasındaki sayıklamalarda ne sayıklıyorsa o çok önemlidir. Bir insan hakikaten la ilahe illallah sayıklıyorsa ona son nefeste de keramet nasip olur. Ya ah uykumuzun içine kadar bu zikir işlese be. Sağla dönüyor Allah, solla dönüyor hala ama yatak uyku arasında. Baktım kalkacak mı kalkmadı bir getiriyor, zikir ediyor, öyle. Sabah namazı vakti. Girince kalktı. Abdestini güzel aldı, çok güzel. Namazı tamamladı. Baktım şimdi diyor, oruca niyet edecek mi sabah nafile oruç? Baktım yok, yedi diyor. E Ramazan değil ya kardeşimler ya. O da diyor ki yani, cennet eli olduğuna göre çok amel lazım. Üç gece diyor, bekledim. Hani bir gece hasta olur. Üç gecede gece namazına kalkmadı diyor. Bak şimdi. Amellerini kolladım. Dediğimden fazla da bir şey yapmadı. Neyse. Ama diyor. Hiç kötülük konuşmadı. Gıybet yok. Dedikodu yok. İftira yok. Mala yani fuzulü laf yok. Çeneye sahip. Ah çene ah çene. Men yadmenli ma beyne lehyeyi ma beyne ricileyh yadmenleül cenneh. İki dudak arasıyla iki bacak arasını koruyacağına söz verene... Kainatın efendisi kefil oluyorum cennette söz diyor. Ah şu dudak arasıyla bacak arası. Meselesi. Bu ikisini korumaktan daha zor bir yer yok. Bu durmuyor ki. Dır dır dır dır dır dır. Konuştuğu lafları sıralasan seri imalatla günah işleme fabrikası gibi çalışıyor ya. Onu O şöyle yaptı. Bu böyle dedi, şu şunu aldı, bu bunu sattı. Yahu sana ne? Bir şey biliyor musun? Bilmiyorsun. Ne konuşuyorsun ya? Hep harama giriyorsun. Üç gece bitti dedim <gülüyor> dedim artık ne yapalım bu adamdan hep ömür boyu kalamayız yani. Zaten üç gece demişti günü de doldu biliyor musun? Biraz dedi içimden geçti ki ya pek fazla da bir salih ameli çıkmadı yani ortaya. Normal bir vatandaş. Ama Resulullah dedi ki cennet ehlidir. Hadi bakalım. Şimdi. Neyse dedi. Dedim ki dedi efendi benimle babam arasında bir kızgınlık bir terk olayı yok. Ben sana... Bunu numara yaptım. Ancak ben Resulullah'tan işittim ki sallallahu aleyhi ve sellem. Üç mecliste, üç kere de senin için dedi ki cennet ehlidir. Şimdi içeri giren adam kimse. Tarifi de verdi. Tarif sen. Çünkü sol elinde ayakkabısı olacak diyor. Sakalından abdest almış su damlayacak. Şimdi o arada birkaç kişi de girse tarif var yani. O tarife sen uyuyorsun. Adını vermedi. Ancak ben bir bahaneyle seninle misafir oldum. Allah senden razı olsun efendim, amellerine baktım. Ben sana uymak için, sana benzeyecektim. Yani ne yaptığına göre seni taklit edeceğim, cennet ehli olayım diye. Benim derdim başka bir şey değil. Ama, çok da bir amelini, yani kusura bakma da, göremedim. Ama Resulullah'ın buyurduğu haktır, ama seni bu mertebeye çıkaran bir şey vardır. Bunu da ben görmemiş olabilirim. Gördüğünden başka hiçbir amelim yoktur. Ben de peki dedim, Öyleyse Allah'ın, Resulü'nün bildiği bir şeyler vardır ben. Ha bu amel zaten adamı cennete koyma yeter. Namazını kılıyor, zikrini yapıyor daha. Ne yapacak adam? Zaten günah yapmadın mı cennete giriyorsun. Beş vakit namazı oruç, hac zekat zaten. İslam şartları çok kolay da bu günahlardan kurtarma meselesi yoksa. Tam diyor ayrıldım giderken. Yavrum dedi. Git Ben dönerken... Çağırdı beni. Ben arkamı verdim. Gidiyorum. Gel gel dedi. Gel. Ben sana ancak bu gördüğün amelim var. Başka bir salih amelim yok dedim ama bir şey hatırıma geldi. Seni de ilim bilgilendireyim. Gayrani la ecidu fi nefsi şarran li ehadim minel müslümin ben dedi bir tane Müslümana karşı şu kalbimde en ufak bir kötü düşünce bulmuyor. Amele bak şimdi. Dağlar kadar amel bak şimdi. Bu amel kalp ameli bu. Kalp ameli beden amelinden üstündür ve zordur. Ve la ehsuduhu ala khayrin allahu iyyah. Bir de dedi ben Allah bir Müslümana bir nimet vermiş. Para vermiş, güzel hanım vermiş, ev vermiş, araba, neyse o zamanın imkanları. Allah'ın hiçbir Müslümana verdiği nimete karşı bir Müslümanı kıskanmadım. Ha ilaveten bu var dedi yani. Bunu deyince ben dedim ki hazellezi belleğ bi kema kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve İşte dediği mertebeye seni ulaştıran buymuş. Ben belki sabaha kadar teheccüd kılarım. Her gün nafile oruçta tutarım ama ve hüvellezî la utîkû İşte benim yapamayacağım bir ameli söyledin dedi. İşte benim yapamayacağım bir ameli söyledin. O da nedir? Bir Müslümanı kıskanmamak. Bir Müslümana kötü düşünmeme. Nasıl olacak? Şimdi bizim millet gavura güzel düşünüyor, Müslümana kötü düşünüyor. Bak şimdi mason gazeteleri haberleri benim hakkında bir haber yaptı. Ona inanıyor. Bu kanalın sahibi kim? Masonluğu tescilli. Bana bana inanmıyor. Ben konuşuyorum. Ben senin din kardeşinim. Ha, bana inanmıyor ama bir masonun dediğine inanıyor. İşte Abdülhamir Amir Amas dedi benim yapamayacağım ameli söyledi. Bir Müslümana kötü düşünmeyeceksin. Sen ona hüsnü besliyorsun ki demek ki bu adamları güzel düşürüyorsun, Doğru konuşuyorlar düşünüyorsun ki inanıyorsun. Bunların yalancı olduklarına bilsen inanır mısın? Evet. Halbuki bir Müslümana inanmak ona hüsnü bulunmak çok daha senin işin. Lakin biz Müslüman kardeşlerimize zaten hakkımızı helal ettik tabi de Hakımız da helal oldu diye Hepten elek gibi olduk tabi Herkes konuşuyor bu sefer Ama tabii ki Allah'a havale ediyoruz Allah'ın dostlarından birisi Geçerken birisi Kellesine bir vurdu Biliyor musun vay kabaha dedi Böyle vurdu O arada o zat namaza Girdi arkadan vurana bile dönüp Bakmadı o, o adam vuran Tepelendi düştü orada başladı Bacak vurma Görenler gittiler dediler. Ya efendi Hazretleri sana yakışır mı ya? Adam sana bir şaka yaptı. Beddua mı etti? Niyetin adam ölüyor ya. Ya dedi ben bir şey etmedim kardeşim. Gözümü çevirip edibin de kim olduğuna bak tespit etmedim. Ama şu kabağın sahibi var dedi. Belki o razı olmamıştır. <gülüyor> Öyle, sen bana vuruyorsun böyle kabak diye ama bir de kabağın da sahibi var. Ha. Onun için Allah'a havale ettik. Tabii ki Müslüman Haysiyetini, etin şerefi der Müslümanlara helal eder. Biz bir şey demiyoruz. Amma velakin İslam'a hakaret varsa. Müslümana hakaret vesilesiyle dert neyse, dert İslam'a hakaretse, dert intikam almaksa ha o zaman Müslüman orada fireni basacak. Amacı arayacak. Gaye arayacak. Biz bunların istediği gibi fetva verseydik bize böyle yaparlar mıydı? He? Ha, o zaman bize el bebek gül bebek gel buralarda buyur konuş diye programlara da çıkarırlar mıydı? Ya. Bize dediler ki gel bizden anlaş. Yahudinin aleyhine konuşma her şeyi serbest edelim sana her yeri dediler. Bize bu teklifleri yaptıkları zaman ta hapislerdeyken biz. Ama biz Allah'ın düşmanlarını methedemeyiz. Dostlarını da kötüleyemeyiz. Hiçbir zaman Allah bize taviz verdirmesin. İtikadımızdan bizi ayırmasın inşallah. Biz doğruyu söylemeye devam edeceğiz. Ama onlar da bize saldıracak. Her şeyimize saldıracak. Saldırdılar, saldırıyorlar. Ama velakin Allah Müslümanlara feraset versin, basiret versin, şuhur versin, idrak versin. Dostu düşmanı tanımak nasip etsin. Ha? Dostu düşmanı tanımak nasip etsin. Tabii ki onlar sen bize dokunuyorsun, biz de sana dokunuyoruz diyorlar. E bunu da yapmaları normaldir, huyu da. Bunları huyu da buna müsaittir, elveriştir. Ne bekleyeceksin bunlardan? Met etmesini mi bekleyeceksin? Zaten bunların met ettiği adama soru işareti koyacaksın. Kötüledikleri adamı iyi anlayacaksın. Met ettikleri adamı anlayacaksın. Bunların pusulaları şaşırmış. Tarihleri şaşırmış. Her şeyleri şaşırmış. Hangi padişahı tenkit ediyorlar bu kadar padişahın içinden? Sultan Abdülhamid'i tenkit ediyorlar. Ne diyorlar? Kızıl Sultan. Anla ki Osmanlı padişahlarında Sultan Hamid'den büyük evliya yoktur. Çünkü neden? Onlar kimi tenkit ediyorlarsa işte odur. Hkimi met ediyorlar. O met ettikleri adama mutlaka soru işaretini koyacaksın. Çünkü kime taviz ediyor, Kimi konuşturuyorlar? Kimi çıkarıyorlar? Kimi dinletiyorlar? Onlarla pazarlığa girmiştir demektir. Onlar böyle tekliflerle yanaşıyorlar. Allah Teala bizi muhafaza buyuracak inşallah. Amin. Subhanallahi ve bihamdihi, rabbil Muhammed ve ya arhamerrahimine, ya arhamerrahimine, ya arhamerrahimine, ya Ya Rabbi uzaktan yakından kadın erkek bu cemaat senin yolunda hicret ettiler. Bir, bir iki adım da olsa daha da uzun yerlerden gelenler oldu. Hep Ya Rabbi din tahsili için, ilim öğrenmek için yola geldiler. Sen bu kardeşlerimizin emeklerini zayi etme Ya Rabbi. Amin. Amellerimizi iptal ettirecek günahlardan bizi muhafaza eyle. Ya Rabben Alemin cümlemizi cennetinle, cemaline müşerref eyle. Rıza-i fi şerifinle, likajinle, vusletinle mesrure eyle. Ya Rabbi buradan dağılmadan cümlemizi, şu günah yüklerimizi sırtımızdan kaldır Ya Rabbi. Amin. Bizi kuş gibi hafif günahsız olarak buradan çıkart Ya Rabbi. Amin. İlim meclisine geldiniz. Bu kadar milletin sinemalara gittiği bir günde. Siz geldiniz Allah'ın dinini dinlediniz. Af olarak çıkın. Günahlarınızı da sevaba çevirdim nidasını bize. Duyur Ya Rabbi. Amin. Meleklerle bizi karşıla Ya Rabbi. Amin. Bizi uğurla Ya Rabbi. Amin. Sen fazlikerimle bizi bütün eşrarın şerrinden muhafaza ile evimizi, ocağımızı, malımızı, mülkümüzü bütün manevi mukaddesatımızı, değerlerimizi sana emanet ettik, sen zayi etmezsin muhafaza ele ya Rabbi ya Rabbi, hani içimizde ne hastalar varsa bize dua ısmarlayan hastalarımıza acil şifa burada kağıtlarda yazılı olan ve yazılı olmayıp kalplerde şu anda kalplerimizde taşıdığımız ya Rabbi hastalıklarımıza hastalarımıza, dua taleplerimize karşılık acil şifa ya Rabbi. dertlerimize deva yarat ya Rabbi ödeme kolaylıkları yarat ya Rabbi. İşsizlere hayırlı işler nasip eyle, eşsizlere hayırlı eşler nasip eyle, asker polisimizi bizi korduklar gibi sen de muhafaza eyle, iç savaştan, dış savaştan memleketimizi muhafaza eyle, İşgal altına kalmaktan mesul mahfuz eyle, beklenen celceleyi durdur ya Rabbi, sen bu gazı yavaş yavaş çıkarttır ya Rabbi, birden sallatma ya Rabbi İstanbul'umuzu muhafaza eyle ya Rabbi, bu kadar evler ocaklar Sabi Sübyan hürmetine, günahsız yavrular hürmetine muhafaza eyle ya Rabbi. Ey sahabe güven isimleriyle ya Rabbi Hazreti Kur'an ayetleriyle ya Rabbi bütün dostlarının himmetleriyle ya Rabbi bizi koru muhafaza ile, Tüm Müslüman ümmeti muhafaza ile, ya Rabbi Amin. Ya Rabbi Afganistan'dan Ya Rabbi Irak'tan, Filistin'den, Doğu Türkistan'dan, Çeçenistan'dan ya Rabbi dünyanın neresinde zulme uğramış Müslümanlar varsa yardım eyle ya Rabbi. Amin. Bu Muharrem-i Şerif hürmetine, Aşura günü geliyor ya Rabbi kurtuluş günü hürmetine bütün enbiya'nın evliyanın kurtulduğu günde bizi de kurtar ya Rabbi. Amin. İslam alemini bu zilletten kurtar Ya Rabbi. Bu işgallerden kurtar Ya Rabbi. Bu Yahudi Hristiyan ittifakını iptal eyle Ya Rabbi. Amin. Birliklerini, dirliklerini iptal eyle. Amin. İslam'ın aleyhine kurulan ile hüdde aleri başlarına makus Bu vatanı da Ya Rabbi sen fazl-ı keremiyle İslam vatanı olarak ibadetle, taatla, emniyetle, hürriyetle daim ile Ya Rabbi. Kur'an'da, sünnette birleştir Ya Rabbi. Amin, Amin dilleri cehennem ateşten azade eyle Ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı kereminle Ya Rabbi cümlemizin Aşura gününe de idrakimizi, oruçlara muvaffak edimizi, gece ibadetlerine muvaffak edimizi takdir eyle. Zikrine şükre karşı bize yardım eyle. Sen verdiğin huyları bizden izahane eyle. Kalpler senin elinde, biz bir şey yapamıyoruz. Bu kıskançlık şerrinden bizi muhafaza eyle. Sen bizi ya Rabbi, kinden, buğzdan, nefretten muhafaza eyle. Ya Rabbi, Habibi'nin kalbi gibi kalbi selim nasip eyle ya Rabbi. Dostlarının kalbi gibi kalpler bize nasip eyle. Bu kalpleri arındırmanın yollarını bize buldur ya Rabbi. İlaçlarına başvurdur bizi Ya Rabbi. Manevi yollara seyri sülük nasip eyle. Dostlarını buldur bize ya Rabbi. Onlara intisap nasip eyle. Amin. Yolda olanları da yolda sabit eyle ya Rabbi. Cümlemizi kaymaktan, şaşmaktan muhafaza eyleyip, devam sebat istikametlerle müşerref eyle. Amin, amin. Bi hurmeti Daha ve Yasin bi hurmeti sallallahu ala Muhammedin ala aliyye ve sellem tesriben kethira الحمد لله رب العالمين لا شرف في روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم والي واصحابه مشايخنا كافه من ارواحنا فنقوم غازون من الارواح وامواتنا واموات المسلمين وهذه الجماعه الحاضرين الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد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 walliin amin